Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasükül'e hoş geldiniz. Ben Fırat Yücel. Fasükül programında her ayın son çarşambası Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Altyazı Sinema Derneği'nin ifade özgürlüğüne, sinemada ifade özgürlüğüne yoğunlaşan bir yayını Altyazı Fasükül ve e, genel olarak ifade özgürlüğü ve sansür e, ve sinemadaki e, sinemanın kültürel alanlarını Konuşuruz aslında. E, bugünkü konumuz da, gündemimiz de e, kültürel alanlarla ilgili e, bir gündem. Atlas Sineması'nın e, açılması, İstanbul e, Sinema Müzesi ile birlikte açılması üzerinden e, Altyazı Sinema Derneği'nden Enis Kösteben'le birlikte daha geniş konulara aslında geçiş yapacağız, kültür yolunu konuşacağız. Ee, kültür yolu projesini konuşacağız Beyoğlu'nun sinemalarını konuşacağız ben kısa bir giriş yapayım Enis istersen ee, biz Enis Köstepen'le birlikte aslında Altyazı Sinema Dergisi'ni Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarla birlikte kurduğumuzda yıl 2001'di ve e, Beyoğlu'ndaki e, sinemaları şöyle kabaca bir özetlersek o zamanki e, kültürel ortamda ...nasıl bir, bir e, sinema ortamı vardı diye özetlersek, e, şunu söyleyebiliriz. Alkazar vardı bir kere, e, eski adıyla Elektra sineması. Alkazar daha sonradan e, kapandı. E, Saray sineması 2006'da yıkıldı, çok sessiz sedasız yıkıldı, yerine Demir Demirören AVM yapıldı. Sinepop e, sineması vardı. Ee, yine Demirören AVM'nin yapımı sırasında oluşan çatlaklardan bahsedildi. Sinemopun e, kapanma sürecinde e, ve seyircisizlikten kapandığı söylendi. Yine çok sessiz sedasız gelişen bir kapanmaydı. Ve tabii ki hani bütün bu sessiz sedasız kapanmaların yanında büyük ses getiren bir e, yıkım Emek Sineması. ...aslında Emek Sineması ile birlikte Yeni Rüya Sineması da... ...çünkü Yeni Rüya Sineması da bir, bir, dönem, bir dönem işletilmeye başlanmıştı ve... E, ...diğer bu bahsettiğimiz salonlar gibi aslında film festivalleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. E, 2013'te bu iki salonu da kaybettik. Yerine Grand Pera Alışveriş Merkezi yapıldı. En hatırlarsın başka aslında... E, sinema gösterimlerinin yapı yapıldığı başka mekanlar da vardı. Mesela Yeni Melek e, Yeni Melek Gösteri Merkezi olarak e, işletiliyordu. E, İstanbul gibi festivaller orada açılışlar ve başka etkinlikler yapabiliyordu. E, daha Biraz daha geriye gidersek hani Elhamra'nın e, 1999'da geçirdiği yangından da bah bahsedebiliriz. Yani şu ana kadar saydığım bu yedi sinema Beyoğlu'nun ki çok küçük bir alanda aslında birbirine çok yakın sinemalardan bahsediyoruz. Ee, ve Beyoğlu'nda büyük bir e, festival ortamı oluşturan ve aslında e, çok da cazip bir kültürel ortam oluşturan bu salonların hiçbiri bugün yok. Ama buna rağmen Kültür Bakanlığı e, Atlas Sinemasının açılışında bir iddia ile e, karşımıza çıktığı temelde bir kültür yolu iddiası bu. Sen bu iddiaya nasıl bakıyorsun? Gerçekçi görüyor musun ve Atlas Sinemasının buradaki yeri nedir sence Enis? Herkese merhaba. Bu kültür yolunu işte en yüksek e, mertepeden mertebeden Atlas Sinemasının açılış töreninde geçtiğimiz Şubat ayında 26 Şubat'ta 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dile getirdi. Hatta açılış töreninde de bir film gösterdiler ve burada bir maket sunum da mevcuttu. Buraya baktığımızda tabii ki bu kültür yolu kavramı önerdikleri çok iddialı bir proje olan ve çok da tartışma yaratan davaları olan şu an hukuki süreci hala devam ediyor büyük ihtimalle. Galatas Port'tan başlıyor bu kültür yolu. Galatas Port'tan Galata Kulesi'ne çıkıyorsunuz. Oradan Galata Mevlevi ve Hanesi. Oradan Narmanlı Han. Oradan Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezi. Oradan Mısır Apartmanı'nda şimdi önümüzdeki dönemde açılacağı söylenen Mehmet Akif Ersoy Müzesi var. Ve daha sonra Atlas Sineması ve burada açılan İstanbul Sinema Müzesi var. Karşısındaki Grand Pera ve işte emek sinemasının yıkılıp tepesine konduğu bizim çakma emek dediğimiz proje sahiplerinin emek sahnesi diye isimlendirdiği salon. Ve buradan devam edip karşınıza şu an bitmekte olan Taksim Camii ve karşısında da Atatürk Kültür Merkezi var. Yani bu caminin de altında bir İslam eserleri kültür merkezi olacağı söyleniyor. Ya bu oldukça böyle seçilmiş ve de hangi mantıkla bir araya getirildiği konusunda çok da net olmayan bir kültür yolu tarifi. Ee, burada çünkü sadece daha alternatif e, kültür sanat alanları değil, başka sermaye gruplarının kültür sanat alanları da tanımlanmamış. Mesela e, yapı kredinin Galata Meydanı'nda yaptığı kültür merkezi burada yok ya da e, Salt Galata ve Salt Bay oldu. Ee, burada yok. Ee, hani daha bağımsız e, mekanları geçtim. Ee, böyle yerler de tanımlanmamış. ve buradaki bütün bunu Galata Port'la birleştirmeleri bir nevi tahminimizce buraya gelecek kruz gemileri ve bunların günübirlik turistleri ve bu turistlere hızlı bir gün içerisinde İki gün içerisinde neyse gidip görüp görecekleri bir takım ne diyeyim sembol yerler belirleme. Ama tabii bunun bizim için Beyoğlu'ndaki kültür ve sanat hayatını üreten, bunun parçası olan, bunu bir şekilde tüketen insanlar için de hiç de bir manası olmayan ve kısmen de belli yıkımları, da içeren bir rota. Yani mesela Atlas sineması anladığımız kadarıyla çok da kötü olmayan bir restorasyondan geçmiş. Ama bir yandan da bu sinemanın ve bu müzenin tam olarak neye hedeflediğini, ne yaptığını, niçin çalış çalışacağını, ne tür gösterimler yaptığını şu an bilmiyoruz. Hani açılış töreninde buna dair bize şeffaf bir bilgi verilmedi. Zaten Altyazı Fasikli'deki haberde de konu biraz da buydu. yani Kim ve nasıl e, işletecek? Sinema sektörünü yakından <gülüyor> tanıdığı, yapımcılık da yapan, daha önce Mars Sinema zincirinin de yönetiminde olan Muzaffer Yıldırım'ın bir şekilde sürecin parçası olduğunu biliyoruz ama <gülüyor> tam olarak vizyonu, görevi, geleceği nasıl bir işletme modeli bu kamuya ait bir alanın kamu yararını nasıl kullanılacağı konusunda bir bilgimiz yok. Bir yandan işte bu kültür bir parçası e, sinema seyircilerinin sinema sektörünün baştan beri karşı çık e, emek sinemasının yıkılma projesinin de içeriyor. Aynı şekilde at Kültür Merkezi e, At-Türk Kültür Merkezi'nin yıkılması, yıkılmasına da karşı çıkılmıştı. Onun tarihi, mimari kimliğini korunarak devam etmesi istenmişti. <gülüyor> Ve diğer yanda Taksim Camii zaten çok büyük bir e, tartışmaydı her zaman. O yüzden esasında bir tür <gülüyor> kültür yolundan çok, belki kültür savaşı yolu e, demek daha e, doğru olabilir. Hani ben bu rotaya baktığımda hem bir tür Sermayenin kent müdahalesi ve bunu İstanbul'da yarattığı bütün tartışma ve çatışma ve bir yandan da bütün Taksim üzerinden dönen kültür savaşının bir tür neredeyse cephelerini görüyoruz. Ee, bir, hani yandan da, bir yandan da e, reisçelik e, yani sektör adına, sinema sektörü adına e, buradaki restorasyonu sadece çünkü altta sineması yenilenmedi aslında orada... Atlas Pasajı'nda da bir İstanbul Sinema Müzesi yapıldı. Buradaki restorasyonu takip eden Reis Çelik, Film Yönetmenleri Derneği adına aslında bakanlığın böyle bir fikri olmadı. Yani Atlas Sinemasını yenileme gibi fikri olmadığını söyledi Kültür Servisi Programı'nda Aslı Uşağı'nın. Yani bizim anladığımız kadarıyla bakanlık burada bir İstanbul Sinema Müzesi yapacakmış ama Atlas Sinemasını e, yenilemeyecekmiş. Muhtemelen müzenin bir parçası e, olacakmış ve sinema olarak faaliyet göstermeyecekmiş gibi anlıyoruz. Fakat e, Reis Çelik İstanbul'un bir festival salonu yok dediklerini aktarıyor. E, şimdi baştaki <gülüyor> aktardığım bilgilerle birlikte düşünürsek yani İstanbul'un bayağı bir hani e, 2001'den bahsediyoruz. 2001'de... Ve sonraki süreçte hani 7-8 tane festival salonu vardı. Bunların hepsini e, yok eden bir e, kültür politikası ile karşı karşıya kaldı e, İstanbul. Şimdi o yüzden de böyle bir festival salonu yok. Yani o bile yani burada Atlas Sineması'nın korunması bile e, belki de bilmiyorum emek sineması e, sürecinde e, ki insanların iradesiyle, o, o zaman bir irade konulmasıyla ilgili denilebilir. Yani Atlas Sineması bile anladığımız kadarıyla böyle bir irade olmasa yıkılacakmış. Buna rağmen yani bizim açımızdan e, sinema sektörünün Atlas Sinemasını işletmesine dahil olmaması, bunu öğrenmek mesela reisçilikten e, bir hayal kırıklığı olduğu yine de. Çünkü böyle bir e, eğer burası bir e, bir kamusal mekânsa ve kültür adına yapılan bir proje ise bu. O zaman e, bunun programlanması konusunda e, orada hangi filmlerin gösterilmesi konusunda da sektörün dahil olması gereken bir süreç. Yani sadece ticari mantıkla yürütülemez e, diye düşünüyoruz. Atlas sineması. E, bir yandan da en az, e, yayının başında söylemeyi unuttuk ama e, 1 Mart'ta açılışı yapılan bir ee, sinema salonu var ama açılmadı. Çünkü pandemi koşulları nedeniyle sinema salonları açılmamıştı. Ve Atlas Sineması açılış e, ve Sinema Müzesi açılış töreni yaptığı sırada e, sinema salonunun açılışının 1 Nisan'a ertelendiğini öğrenmiştik. E, ardından bugün gelen e, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ek genelgeyle sinema salonların bu sefer de 12 Mayıs'a e, açılışlarının ertelendiğini öğrendik. Yani böyle Atlas Sinemasının açılışı böyle bir şey olarak bütün bu hani kan ağlayan bir e, sinemalar resmi içinde bir tür gösteri olarak öne çıktı ya da gösteri e, nüansı e, bu ortamda daha bir öne çıktı diyebiliriz. Evet yani... aynı aynı şey esasında bütün bu Galata Port projesi içinde geçerli çünkü hani bu turizm esk, başlamadığı sürece esasında bu kültür yolundan hayal edilen o turist akışı da başlamayacak, başlamıyor olacak. O yüzden böyle bir e, bir yandan inşaatlar, bir yandan pandeminin e, durdurduğu, yavaşlattığı bir turizm e, sektörü ve bir yandan da böyle bir e, tam nereye oturduğunu bilmediğimiz bir kültür hayali var. Mesela ee, bu kültür yolu bir süredir tartışılıyor tabi e, basında da. Mesela Robinson Crusoe gibi bir kitapçı kapanıyor kendini ancak saltın içinde bir yer bulabiliyor. Ya da kapanan başka kitapçılar, tiyatrolar, barlar, kafeler ya da işte Beyoğlu'ndaki bütün o bir dönemki masa sandalye tartışması. Bunun ya da Beyoğlu'nun içindeki başka siyasi mücadelelerin alanları bütün bunlar yokmuş ve sadece böyle bir turist rotası halinde bir e, kültür yolu e, inşa edilebilirmiş gibi bir sunum gerçekleştiriliyor. Emek sınavı e, sürecinden de çok iyi biliyoruz yani bu e, bu yaklaşımı aslında. Hani orada da burada geçendi e, geçen günlerde eee Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle e, emek sınavını emek sınavı sürecini konuştuk. Öğrenciler e, şu an boykotta e, Melih Buldu'nun e, Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanması na karşı eylemleri aslında üçüncü ayını dolduracak. E, ve o kapsamda da özgürleşen seyirci belgeseli üzerine bizim Enis'le birlikte e, dahil olduğumuz, yapımına dahil olduğumuz belgesel üzerine konuştuk ve orada da hani gördüğümüz şeyi aslında her ne kadar büyük bir propagandayla emek sineması yaşatıldığı e, şeklinde sunulsa da ya da o işte e, alışveriş merkezinin üst katına yapılan salonun emek sineması olduğu e, söylense de e, Hani gençliğe de bu e, transfer edilememiş bir propaganda olarak e, görülebilir. Ee, yani, sineması, yani bir şehrin tarihinde yer etmiş salonlar e, bir yandan da hani e, sokağa açılan kapısıyla yer ediyor yani o hafıza e, orada var onu bir binanın tepesine taşıdığınızda tabii ki ismine ne derseniz diyeyim, isterseniz emek sineması isterseniz emek sahnesi e, aynı şey olmuyor o hafızayı karşılayamıyor bu artık hani devlet propagandasının da e, değiştirmeyeceği bir şey e, olarak görülebilir. E, sen bu iki süreci kıyasladığında ne düşündü? Yani emek sineması süreciyle Atlas sineması sürecini kafanda kıyasladığında neler geldi aklına? Yani bir şekilde sanki e, bu emekte başlarına gelen şeyin Atlas'ta başlarına gelmelerini istemedikleri gibi bir e, hisse kapıldım. Ama bir yandan da senin anlattıklarına göre esasında... Çok da atlası e, restore edip etmemek, mesela bakanlık nezdinde önemli bir mesele değilmiş. Ama burada demek ki sektörün bir baskısı olmuş, reislerinin anlattığı kadarıyla ve bence herhalde bu baskı e, bir şekilde emekteki yaşanan facianın sonucunda olan bir e, baskı e, ve bir yandan da biz emek sineması mücadelesi sırasında da e, o zaman tarla başında. Ee, devam eden yıkım ve şimdi hatta oradaki inşaatlar da tamamlanıyor. Hep onlarla zaten bir yandan da bağlıyorduk. Ve hani şimdi akabinde de esas bütün o projenin işte Galata Portu'da içeren büyük bir dönüşüm şeklinde sunulması esasında hiç de sürpriz olmadı. Esasında o mücadele sırasında bunu sadece bir sinema için bir mücadele olmadığını Söyleyen iddia bence bu işte Galataport'tan Taksim meydanına uzanan sunuşla yerine oturuyor. Ve tabii bütün bu <gülüyor> tartışmaları biraz son birkaç günde gündeme gelen işte Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim meydanı için olan projesine karşı bir hamle olarak bunun yapılmış olduğunu söyleyen tartışma. Hani bunlar da içecek giriyor. O yüzden böyle farklı ölçeklerde bir e, mücadele sürüyor. Evet, belli ki bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Zaten Atlas sinemasının nasıl işletileceği ve tam olarak kim tarafından işletileceği, orada nasıl filmlerin gösterileceği, nasıl bir programın olacağı vesaire gibi konularda henüz bir açıklama yapılmış değil Enes'in daha önceden vurguladığı üzere. Ee, bu konular belir belirginleştiğinde ve sektörün e, bu yapıdaki rolü de e, belirgin hale geldiğinde tekrardan Atlas Sineması'nı e, konuşacağız. E, evet bu aylık da FASİK'in sonuna geldik. Bu programda Atlas Sineması e, ve Atlas Sineması üzerinden kültür yolu projesinin olası sinemaya yönelik etkilerini konuştuk diyebiliriz. Ben Fırat Yücel. Ee, gelecek ayın son çarşambası Açık Radyo'da görüşmek üzere. Sağlıklı günler ile iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Açık Dergi